İzhal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzhal, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın herkese. Günaydın. İyi, günaydın. Sen iyi yıllar diyelim ve bu yılın evet. karikatür yönünden bir değerlendirmesi var galiba değil mi bugün? Tabii tabii ama e, ben de e, az önce Ali Bilger'in e, önümüzdeki iki yıl önemine atfen, e, yaptığı yorum ve temennilerine katılmak istiyorum. Ve e, başta da bu uzun pandemi sürecinde gerçekten canla başla çalıştıklarını bildiğim o Açık Radyo ana kadrosu olmak üzere e, bütün dinleyici, destekleyicilerimize e, hepsinin yeni yıllarını kutlamak istiyorum. E, aynı zamanda yorumlarıyla da e, her hafta destek veren, e, yorum ve de destek veren dinleyicilerimizin de yeni, yeni yıllarını kutlamak istiyorum. Şimdi efendim izniniz olursa ben de kısa bir yıl değerlendirmesi yapmak istiyorum. Üşenmedim saydım. Tüm 2021 yılı boyunca bununla birlikte tam 48 program yapmışız. Bu saymak zor değildi. Yani 4 hafta ara vermişiz demek ki. Bu da Anayasanın 50. maddesine yani kişi çalışma şartları ve dinlenme haklarına tamamen uygun bir durum. Bu programların tamamında. Özdeş Özbay yer almış. Ömer Madre ise bazı ma mazeretler nedeniyle falan 45 e, programa katılmış. Bu da demek oluyor ki 45 programda ileri demokrasinin kuralları e, tamamen noktasına virgülüne uyularak işletilmiş. Haftanın karikatürleri şarsız itirazsız, tamamen emir ve komuta zinciri içerisinde ve en önemlisi de oy birliğiyle Ömer Bey'in tercihleri doğrultusunda belirlenmiş. <gülüyor> Diğer üç programda ise tahmin edileceği gibi büyük bir kaos yaşanmış. <gülüyor> Şimdi gelelim bazı ayrıntılara. 47 program boyunca tamı tamına e, 335 tane karikatür anlatmışız. Bu 335 karikatürü anlata anlatabilmek için de 75.200 sözcük, 75.200 sö sözcük sarf etmişim. Bunlara e, Ömer Madrano e, yorumları, araya girmeleri ve Özdeş Özbay'ın da itirazları dahil değil. Onları da dahil edecek olursak bir yıl boyunca e, 335 karikatürü anlatmak için yaklaşık 90 bin sözcük ürettiğimizi söyleyebilirim. Nasıl? Müthiş. Bu için... <gülüyor> İşin şakası tabii oturup sözcük falan saymadım ama bazı kriterlerden yararlanarak yani gerçekten e, gerçeğe yakın bir algoritma yarattığımı e, zannediyorum. Teana sizlerle paylaşmak istediğim bir bir takım istatistikler var. Yıl boyunca ele aldığımız e, karikatürleri konu temelinde ayrıştıracak olursak beş konu öne çıkıyor: İklim krizi, Covid virüsü, temel hak ve özgürlükler, mülteciler ve ekonomi. Bunlardan iklim krizi %16,7 ile başı çekiyor. Ee, Covid-19 yani bu bizim meşhur küçük e, yeşil mantuzlu e, sevimli yaratığımız, sevimli mi sevimsiz mi bilmiyorum ama ve aşı sorunu %11,4 11, ile ikinci sırada yer alıyor. Ee, yılın üçüncü ve en fazla konuştuğumuz e, karikatürleri ise %8,5 ile İnsan hak ve özgürlükleri ki bunun içinde işte yüzde iki Boğaziçi Üniversitesi, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş'ın durumları falan da var. Mülteci karikatürleri ise yüzde beşlik bir oranla dördüncü sırada geliyor. Son haftaların parlayan konusu ise tabii ki ekonomi o da yüzde dörtlük bir oranla beşinci sıraya yerleşmiş. Umarım önümüzdeki sene o oranın altına ineriz. Ee, daha önemli e, konularımız var çünkü. Evet. Evet e, şimdi bütün bu yararlı istatistiki bilgilerden sonra da haftanın ya da yılın son karikatürlerine e, geçecek olursak önceliği e, pozitif mesaj içeren bir e, karikatüre vermek istiyorum. E, bu karikatürü Brezilyalı çizer e, Renato Aror Eira e, çizdi. Konusu ise Şili seçimleri. Şimdi karikatürde iki tipleme yer alıyor. Sol tarafta, karikatürün sol tarafında, çerçevenin solunda Şili'deki devlet başkanlığı seçimini kazanan e, Gabriel Boric'i görüyoruz. Ayağındaki o kırmızı lastik ayakkabıları, mavi bluzini, kısa kollu siyah tişörtü, sakalıyla falan tipik bir ye kuşa temsilcisi. Evet, aynı şeyini de görüyoruz. Pardon, sözünü kestim. Evet, Soğukla e, şeyi de e, dövmesinin de bir bölümünü görmek mümkün. Büyütünce görebilecek miyim? Ben görmemiştim. Evet, gördüm. Gördüm. Hemen bileğin üzerinde dövmesi de görülüyor. Tam tipik bir y kuşağı temsilcisi. Böyle topa vuruyormuş gibi bir pozisyonda. Şunları söylüyor. Faşizm hayaletini kovmak için koltuğa sıkı bir tekme atmak gibisi yoktur. Peki hangi koltuğa sıkı bir tekme atıyor Gabriel Boric? Şimdi karikatürde koltuğu hayal meyal bile olsa seçemiyoruz. Böyle bir gölge var ama koltuk yok. Fakat o koltukta oturan hayaleti siyah beyaz olarak, siyah beyaz ve gri olarak e, net bir şekilde görüyoruz. E, o sıkı tekmeyi yiyerek o görünmez koltuktan uçarak havalanan kişi Pinochet. Genelden Pinochet. E, Aurena'nın bu karikatürü çizme nedenini de hatırlatalım. E, Şili tarihinin bu 35 yaşındaki en genç başkanı e, Gabriel Boric, ülkenin Pinochet döneminde laboratuvarı olduğu neoliberalizmi gömmeye söz vermiş ve öyle e, seçildi tabii. İyi değil mi? Evet, biz de sabahleyin azıcık bahsetme fırsatı bulduk 2022'ye girerken. En iç açıcı haberin başta Şili, bütün Latin Amerika'daki yükselen sol ve evet. hareket olduğunu söylemiştik. Ben iki saat farkımız olduğu için henüz çok erken saatlerde dinleyemiyorum ama gerçekten de iyimser bir karikatür, pozitif bir durum. Ben ikinci karikatüre geçmeden e, yine dün e, yaşamını yitiren Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu hakkında çok çok kısa bir anekdot aktarmak istiyorum. Lütfen. İzniniz olursa. Tamam, ee, Onla bu... da başladık biz zaten bugüne. <gülüyor> Tahmin etmiştim. Şimdi anekdotu da Fransa'dan e, karikatürcü bir dostum Pierre Barouet'ya aktardı. Hikaye şöyle. Bir gün Desmond Tutu Mandela'ya şöyle demiş. Sen artık koskoca başkan oldun. Bundan böyle yani daha dar, daha, daha ciddi gömlekler giymelisin. O giydiğin çiçekli gömlekler pijama gibi görünüyor demiş. Mandela'nın da Desmond Tutu'ya yanıtı. Mor renkli cübbe giyen bir adamdan giyim kuşam tavsiyesi alacağım şimdi? <gülüyor> evet. Desmond Tutu'ya da... Siz günaydın demişsiniz. Ben de buradan bir günaydın diyeyim ee, evet. tekrar. Ve pozitif bir karikatürle devam etmek istiyorum. E, fakat önce bir sorum var. Bilardo gerçekten bir spor mudur? Ne diyorsunuz? Hmm. Evet çok, çok zor bir soru. Langırt bir sporsa bence o da sporudur. Bugün <gülüyor> ondan da bahsetmiştik de. Öyle <gülüyor> mi? Evet Langırt'ın yasaklanması 1968'de. <gülüyor> E, işte ben o dönemi yaşadığım için hep e, özellikle Avrupa'da seyahat ettiğim zaman falan Langırt şampiyonu oluyorum Langırt sahalarında <gülüyor> ciddiyim neyse e, fakat numara e, alıştırıyormuş ama hayır efendim ne alakası iddiaya giriyorsun en fazla sürücü bağımlısı da oluyormuş hatta <gülüyor> hala bu Langırt isminin nereden geldiği de bir muamma galiba Değil değil. Langer diye ses çıkar böyle top oradan, kaleden değil. içeri girince tukur diye içeri girer. Langurlar diğerlerin yani masa futbolu diye geçiyor da bir Langer. <gülüyor> Langer diye böyle çok e, keyif veren bir e, gol attığında özellikle e, bir ses çıkar oradan geliyor. Çok yaratıcı bir isimdir Langur. Evet. <gülüyor> Tekrar Bilardo'ya dönelim isterseniz. Ee, bence Bilardo fizik ve geometri kurallarını da e, içeren e, biz gibi çok güzel bir zeka sporudur. Evet. Peki Semih Saygıner kimdir? Ee, aynen Wikipedia, Wikipedia'dan a, alıntılıyorum. Semih Saygıner profesyonel 3 band Bilardo oyuncusudur. 94'te ilk Dünya Bilardo şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada Mr. Magic ya da The Turkish Prince lakaplarıyla tanınır. Türkiye'de Bilardo'nun federasyon haline gelmesini sağlayan kişiymiş aynı zamanda. hazin bir yaşam aşkısı varmış Saygıner'in. Onun da portresini geçen hafta Erdoğan Karayel çizdi. Ve çok önemli de bir hatırlatmada bulundu. Semi Saygıner yeniden Dünya Bilardo şampiyonu. Oldu diye yazdı karikatüründe Erdoğan Karayel. Biz de bu haberi verememiştik. Çok iyi oldu hatırlattığın o zaman. Evet ben de atlamıştım. Hiç görmemiştim. Çünkü basında da çok yer almadı herhalde. Erdoğan Karayel, Semih Saginer'i bilardo masasının üzerine eğilmiş. Elindeki sakasıyla topa vurmak üzereyken çizdi. Topun yerinde ise Karayel'in o karikatüründe küremiz yani... Dünyamız yer alıyor. Gerçekten de araştırdım baktım. Bilardo, Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım 4 Aralık tarihlerinde Mısır'da Şarmelşehir'de düzenlenen 3 Bank Dünya Kupası'nda milli sporcumuz Semih Saygınar Hollandalı rakibine 50-37 yermiş ve dünya şampiyonluğuna bir kez daha adını yazdırmış. Ee, buradan hem Erdoğan ile teşekkür hem de Semih Saygıner'e bir günaydın e, diyelim diyorum, kutlayalım. Peki karikatürü anlattık mı? Karikatürü laf arasında anlattım. Semih Saygıner portresi <gülüyor> ıstaka elinde ve dünya şeklindeki bir küreye e, vurmak üzere hazırlanıyor. Evet. Yani böyle bir karikatür. Evet, çok güzel. Ömer Bey olmadı ama. <gülüyor> Anlattık mı Bu kadar mı? <gülüyor> Bugün işimiz zor. O zaman artık esasa geçelim. Dur. <gülüyor> Şimdi az önce belirttiğim o istatistiki sıralama vardı ya. İşte evet. önce ekonomiden başlayalım diyorum. Aslında geçen hafta uykusuzun kapağı da çok güzeldi. Fakat ben Ercan Akyol'un iki karikatürü aslında gittim geldim. Sonunda çok komik olan tuvalet kağıtlısının yerine yine geçen hafta çizdiği ve sıradan bir vatandaş ile kamu bankası arasındaki ilişkiye yer verdiği karikatüründe karar kıldım. Fakat karikatür meraklısı dinleyicilerimize Ercan'ın cumartesi günkü Milliyet gazetesinde çıkan karikatürün de bakmalarını öneriyorum aslında. Şimdi Ercan akıyor iki karelik bir karikatür çizmiş. Sıradan orta hali ve hatta Yer yer eskimiş e, kıyafetine bakılacak olursa biraz daha orta halinin altındaki bir vatandaşımız bu. Koşar adımlarla e, kamu bankın kapısına doğru yönelmiş gidiyor. Elinde de birkaç e, kağıt banknot var. Hatta topu topu iki banknot sayabiliyorum ben. Bankanın kapısında ise dolar eşittir 18 lira yazıyor. İkinci kare biraz sonrası tabii. Aynı vatandaşımız bu kez aynı kabul banktan bu kez zıplayarak uzaklaşıyor ve imdat soyuldum diye feryadı basıyor. Bankanın kapısındaki yazıda bu kez dolar eşittir 11 lira yazısını okuyoruz. <gülüyor> Karikatür bu. Yani bence biraz abartmış Ercan Akyol ama karikatürlerde olur böyle şeyler. Yoksa hiç kimse imdat soyuldum diye bağırmamıştır. Öyle değil mi? mı Yok bağırmış da olabilir. Belli olmaz. <gülüyor> Peki. Peki. Şimdi yine istatistiklerimize göre geçen yılın e, en fazla işlediğimiz konularının dördüncü sırasında mülteci sorunu yer alıyordu. E, haftanın mülteci karikatürü ise yani bunu anlatması da çok zor bakması da çok zor. Olay da kendi başına çok e, Ağır e, gazete duvarda çıkan e, karikatürüyle Ercelen'den geldi bu mülteci karikatürü. Ercelen'in karikatüründe oldukça öfkeli bir kalabalık görüyoruz. Kadınla erkekli, genci yaşlısı bir araya gelmişler. Yumruklarını sıkmışlar, söyleniyorlar. Suriyeliler ülkelerine dönsün. Suriyeli istemiyoruz, mülteciye hayır. Böyle söylenirken karikatürün hemen sağ tarafında kapışonlu bir adam. E, derme çatma bir barakanın önünde ayakta dikilmiş sol elinde bir benzin bidonu tutuyor. Sağ elinde ise yanmakta olan bir e, meşalesi var ve kalabalığa da ayar veriyor. Konuşun konuştukça ateş harlanıyor diyor bu adam. Yani e, Amma da abartmış Ercelen diyeceğim bu karikatür içinde ama meğerse hiçbir abartı yokmuş. Zaten Erceler'in bu karikatürü çizme nedeni e, aynı karikatür kalesinin üstünde şöyle açıklanıyor. İzmir'de 3 Suriyeli genç uykudayken üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. E, bu haberi okuduğumda e, daha bir dehşete kapıldım. Meğer o gençlerin üçü de ölmüşler. E, gençlerinden birinin kardeşi ise yine gazete duvara şöyle konuşmuş. Kardeşim 23 yaşındaydı demiş. Bir hafta sonra evlenecekti. Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Yani olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra da öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik. Çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi. Ee, bir Biz... ay sonra çünkü öğrenildi bu durum. Kasım'da katliam. gerçekleşmiş aslında katliam. Evet, evet, evet. Hı, ve tamam. bir tanesi 17 yaşında. Yani okudukça insan inanmak istemiyor, inanmakta güçlük çekiyor gerçekten. Evet. Evet, hatta bu olayın hemen ertesi günü haberlerde tartışma konusu olurken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da çok acayip bir açıklaması vardı. Suriyelileri davulla zurnayla geri göndereceğiz, ırçılık yapmadan geri göndereceğiz diye. Tuhaf bir açıklama da bulmuştu. Gerçekten tuhaf. Onun karikatürlerini 2022'de konuşuruz. Ee, evet, şimdiden e, kalemler sivrilmiştir. E, karikatürcüler e, çeçecekler iç herhalde. Neyse ben e, gerçekten bu e, son karikatürü anlatırken içim daraldı. Allah'tan sıradaki karikatürümüz biraz daha iç içecek. Ee, bu kez e, istatiklerde, istatistiklerde üçüncü sırayı alan e, insan hak ve özgürlükleri ile bir karikatür. Firuz Kutal'dan geliyor bu. E, çok yakında birinci yılını dolduracak olan Boğaziçi Üniversitesi direnişine e, destek vermiş, destek olmuş Kutal. E, bu karikatürde dört akademisyen görüyoruz. Kendi e, o akademik cübbeleri içinde yan yana fakat biraz da Mesafeli olarak e, duruyorlar, ayakta duruyorlar. Soldaki kadın akademisyenin üzerine kar yağıyor. Kar yağıyor, kar, bayağı kar yağışı var. Onun sağındaki ise rüzgarın altında bekliyor. Ee, yanındaki yani rüzgarın altındaki, rüzgar altında bekleyenin sağındaki ise şemsiyesini açmış. Zira hava bayağı yağmurlu şimdi. Evet. Dördüncü ve en sağdaki akademisinin tepesindeyiz. güneş parıldıyor. Onun elinde ise küçük bir pankart görüyoruz. Pankartta e, direnişi simgeleyen bir yumruk resmini e, seçebiliyoruz. E, Karikatürist Firuz Kutal bu karikatürünü e, sosyal medyada paylaşırken, e, sosyal metralarda dört mevsim buradayız, boğaz içindeyiz diye yazmış. Gerçekten de karikatürde. Dört nefsini e, görüyoruz. E, yani aslında ümit var bir karikatür değil mi? Yani e, 2022 için de ümit vaat ediyor bence. E, sırada 2021 yılının ikincisi minik yeşil canavarımız COVID-19'umuz var. Hollandalı karikatürcü Emanuele Del Rosso, İtalyan asıldı. Kısa imza E. Del. Hani Açık Radyo'nun bu dönem yayın akışının kapağında da karikatürü bulunan sanatçımız. Ee, geçen hafta bize Isaac Newton'un e, ünlü beşiğini çizdi. Bu e, Newton'un beşiği neymiş hemen hatırlatayım. E, mutlaka görmüşsünüzdür dekoratif amaçlı da kullanılan, birbirleriyle çalışan, e, çarpışan bilyeler ya da metalik küreler zinciri. Aynı hizada, evet. Ben adın Newton'un beşiği miymiş? Evet, hmm. Newton'un beşiği. Aynı hizada ve bir sarkaçta yer alıyor bu beş küre, e, beş metal küre ya da bilye. E, ilk bilyeyi havaya kaldırıp bıraktığınızda yüklendiği enerjiyle birlikte ikinci bilye çarpıyor ve Neredeyse sonsuza dek sürecek bir momentum transferi başlıyor. Bilyeler sırayla birbirlerine çarparken beşinci bilye, tabii başka bilye olmadığından yanında momentum transferi sonucunda havaya kalkıyor ve yeniden kendinden önceki bilyeye dönüp aynı hızla çarpıyor. Böylece aynı işlem tekrardan fakat ters yönde başlıyor falan. Böyle bir döngü. İşte karikatürcü Emadel böyle bir Newton beşiği çizdi. Beşiğin adı ise Christmas 2021 yani geçen Cumartesi akşamı geçtiğimiz Cumartesi akşamı Hristiyan aleminin kutladığı Noel Bayramı kutlu olsun e, fakat karikatürdeki beşikteki e, sağların ucunda e, birbirlerine çarpan bilyeler ya da küreler bu kez biraz farklı e, ortadaki üç kere üç küre bildiğimiz o mavi e, kırmızı ve sarı renklerindeki çam ağacı süsleri ki bunlar camdan yapılma oluyor ve son derece hassaslar, kırılganlar. Evet, evet kırılganlar. En ufak bir çarpma anında e, tuzla buz olup parçalanırlar. Zaten karikatürde de öyle olmuş. Epey hasar görmüşler. Zira e, sol baştaki yeşil küre onlardan biraz daha büyük ve sapasağlam yerinde duruyor. Hiç sallanmamış, kıpırdamamış bile. O kürenin üzerinde de bazı çıkıntılar görebiliyoruz. Tıpkı bir taç gibi. Ee, yani o küre bir koronavirüsü, üstelik bir de adı var, onu da yazmış e, Emader, adı Delta, Delta varyantıymış. Öte yandan sağ baştan büyük bir hızla gelerek Newton beşiğindeki hassas cam küreleri parçalayan büyük kırmızı top ise tam bir bomba. Hatta fitili bile var, onun da adı Omicron. Yani güzelim Noel süsleri Delta varyantı ile Omicron bombası arasında kalmışlar. Newton Beşiği yasasını da darmadağın etmişler. E, bu karikatürden nasıl bir yorum çıkar bilemiyorum ama e, Noel kutlamaları sonrasında vaka sayılarının hızla artması Avrupa ve Amerika'da da beklenen bir sonuç. E, de buna parmak basmış. Süremiz e, bitmeden altıncı ve son e, karikatürümüze geçmek istiyorum. Konusu ise 2021 yılının %16,7 oranıyla en fazla sözünü ettiğimiz, en fazla konuştuğumuz, en çok karikatür anlattığımız yılın şampiyonu iklim krizi. Ee, aslında çok basit bir band karikatür anlatmak istiyorum size. Ee, bu band karikatürü 40 yılı aşkın bir süredir Milliyet Gazetesi'nin peki yine aynı adlı köşesinden kendi okur kitlesine seslenen Haslet e, Soyuz çizdi. Aynı adı derken Küçümen adlı demek istedim. Küçümen adlı e, köşesinden e, Haslet Soyuz e, sesleniyor. Haslet Soyuz'un bu çizgi bandının e, adı Küçümen. Çünkü e, kahramanları, bu bandın kahramanları birisi kız, diğerisi olan iki ufaklık e, ve sordukları sorular ve yaptıkları yorumlarla Sürekli olarak büyükleri, ebeveynlerini, yetişkinleri hep eleştiriyorlar. Ne var ki bu hasletin küçümenlerine ilgi duyan, onlara sempatiyle yaklaşan okurları da aslında büyükler. Yani bakın bu yılın son karikatüründe küçümenin kız olanı bu kez nasıl dile gelmiş. Şimdi karikatür dört, yan yana dört kareden oluşuyor. Dört karede toplamda iki cümlede on sözcük saydım ben, on sözcük yer alıyor. Hepsi de minik kızın ağzından çıkma. Bir kere de okuyorum. Her şeyin sorumlusu küresel ısınma. Peki küresel ısınmanın sorumlusu kim? Haydi bakalım. Kim cevaplandıracak Şimène'nin bu sorusunu? Bir soru evet. cevabı ama söylemeyeceğiz. Yok söylemeyeceğiz. Zaten e, dinleyicilerimiz, Açık Gazete'nin tüm dinleyicileri, Açık Radyo'nun daha doğrusu dinleyicileri bu sorunun cevabını gayet iyi biliyorlardır. E, benden bu hafta ve bu yıl diyeceğim bu kadar. Bu kadar harika. Peki... Siz... Seçim yapmak kolay değil ama ben bir şeyleri bir kenara bırakalım bu kamu bankasını soymalar bilmem neler olumsuz şeyleri İzmir'deki Suriyeli gençlerin durumunu yanmayı şeyde o mikronları filan da bir kenara bırakalım. İki tane pozitif şey var onları seçelim derim. Bir tanesi Şili'den popoya atılan koca bir tekme Yönşehir. Anette Yıldızı var Onu atladım demin. Evet. <gülüyor> o yıldızlar popodan çıkıyor herhalde. Evet. Acımış. 3 <gülüyor> yıldız dökülüyor evet. Pınarşehir'de gidiyor. Bir de tabii şeyi de söyleyebiliriz. Fıruzkutal Boğaziçi Üniversitesi. Evet. Bu iki pozitif şeyle Fıruzkutal'da. Benim önerim budur vallahi siz bilirsiniz. Evet. İkisini evet. birden koyalım. Müthiş bence. Evet. Yani. Kesinlikle katılıyoruz. Ve e, gerçekten de yani pozitif bir şekilde e, yılı bitirelim diyoruz. Ve gelecek yıl umarım hep pozitif karşı, e, karikatürlerle karşınızda oluruz. E, umut çünkü. Her şey umuttur. Ve umudu da biz yaratırız. Biz yaratacağız, evet. Yani Peki çok yaratırız. teşekkürler. Tekrar iyi yıllar diliyorum. Hoşça Teşekkürler. Görüşmek kalın, görüşmek üzere. Izal Rosenthal ile haftanın karikatürleri.